Tariq Tariq is the Arabic word for a road or a pathway. Tariq, Arapça'da yol patika demektir. İnsan bir yere gitmeye niyetlenince, oraya varan en kısa, en rahat yolu bulmaya çalışır. Mümkün olduğunca kıvrımsız, sapaksız, mümkün olduğunca inişsiz, çıkışsız bir yol. Ve insan yolunu bilmiyorsa, yolunu şaşırır, kaybolur ve işte zaten hayat yolunda olan da odur. İnsan şöyle zanneder, ben kendimi mutluluğa eriştirebilirim. Kendi kurallarımı koyar, ona uyarım olur biter. Yani aklınca kendi dinlerini kendileri yaparlar. Oysa işte bunlar yoldan çok ama pek çok sapıp gidenlerdir. Yüce Allah Celle Celalu bize Asuman'a, en yüce cennet bahçesine ulaşmanın en kısa yolunu göstermiş ve bizi o yoldan sapmamamız konusunda şiddetle uyarmıştır. Bize güvenilir, her sözü doğru elçiler göndermiştir. Onlara tabi olmak, doğru yolda olmak için yeterlidir. Ama biz kötü insanlara uyarsak, onlar bizi yanlış yola iletir ve hayat denen yolculuğun sonunda çok ama pek çok pişman oluruz. O yolda yürürken, karşımıza çıkan her işaret ve uyarıya dikkat etmemiz bir kuraldır. Zaman zaman yaptığımız işleri bırakıp, namaza durmamız, yani Allah'ı anmamız gerekir. Hani nasıl, kırmızı ışıkta durmamız gerekiyorsa, hani nasıl okul işaretinde yahut iki yaşlı insan, yaşlı bir karı koca gösteren trafik levhasında yavaşlıyor, temkinleniyorsak. Yüce Allah bizden ana babamıza karşı müşfik, iyi kalpli, candan davranmamızı, onların önünde eğilmemizi istemiştir. Acaba bunu kaç kişi yapıyor? Acaba gerçekten onlara karşı müşfik miyiz? Yoksa yolda görsek tanımaz mıyız? Çarpıp düşürsek özür dilemez miyiz? Allah saklasın. O yolda bizi yönlendirmek için yeterince işaret var. Eğer Allah'ın kitabını okursak, gerçek hayatta gideceğimiz doğru yolu tanıtan işaretlerle doludur. O kafir olanlar, Allah yolunu engelleyenler, hiç şüphesiz haktan çok uzak bir sapıklık içine düşmüşlerdir. O kafir olup zulmedenleri Allah bağışlayacak değildir. Onlara yol gösterecek de değildir. Yalnızca onlara içinde ebedi kalacakları, Cehennem yolunu gösterir.